إنا الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخيرا هدي Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve Ve bid'a Ve bid'atin Ve ve Rabbim bizi ve sizleri ateşte korusun. Bugünkü tohbetimiz yine kader hakkında ama bu keskibap Allah'ın yaratması mevzuunda olacak. Daha önce Allah'ın ilmi, Allah'ın yazısı, Allah'ın neşeeti yani dilemesi ve şimdi de Allah'ın yaratmasıdır. Bununla rüküllerin başlık halindeki içeriğini zikretmiş olacağız. Bu mevzu bu meseleler konuşan tarafından aklına geldikçe veyahut bir münasebete binaen gündeme gelen sohbetler olmamalıdır. 24 saatlik günlük yaşantımız içerisinde, Karşılaştığımız her şey Allah kulluk adına, ona karşı sorumlu olduğumuz her şeyin mutlak onun ilmi, onun yazması, onun dilemesi ve yaratmasıyla yakından irtibatlıdır. <Gülüyor> Bu irtibatı yakınlığı unutarak. Herhangi bir mesele hakkındaki söyleyeceğimiz söz başlangıçta farkına varmadan ve büyük boylu bir tehlike olarak görülmese de o meseleye alışkanlığımız yani yanlış üzere olan alışkanlığımız bizi ileride hiç farkında olmadan birçok hataya düçar edebilir. Onun içindir ki bu mevzu arada sırada hatırlanıp münasebetine binayen gündeme gelen bir mesele olmamalıdır. Evde sıkça bu mevzuları tekrar tekrar dinleyip mutlak etrafında oluşacak soruları sorup sorun olarak önümüze sunulmasını önlemek gerekir. Etrafta bu mevzuda oluşturulmuş soru şeklindeki müşkilatlar bazen önemsiz olabilir, hiç itibar edilmeye değmez olabilir. Çünkü şeytan bu mevzuda birbirin birbirinden bağımsız sorunlar üreterek sunar. Sırf toplumun zihnini karıştırabilmek içindir. Ve insanların parçalar halinde meseleleri konuşmasını sağlar. Çünkü o meseleye bütün olarak bakıp bütün hallederek hareket etmenin önüne geçer. Çünkü bütüncül bir bakışla meseleyi diyelim ki şöyle yukarıdan baksak Allah'ın ilmini herhangi bir kader mevzuunda konuşurken e, göz ardı edemeyiz. Yazısını göz ardı edemeyiz. Ama iyi bilmeliyiz ki ilmin bir önceliği var. Zaten kitaplara baktığınızda e, sopkatil ilim, ilim her şeyi geçmiştir deriz. Her şeyi kuşattığı gibi Allah'ın ilmi her şeyden öncedir. Yani ilminin şumuli dahilinde her şey gündeme gelir. Akabinde bildiği için yazdıkları vardır, istediği için olanlar vardır, istediği için olmuştur. Hiçbir şey isteğinin dışında hareket hakkına sahip değildir. Çünkü isteğiyle olur, çünkü her şeyin yaratıcısı bizzat allah Azze ve Celle'nin kendisidir. Çünkü Allah'u Halik'u kulli şeyin ve hu ala kulli şeyin kadriyle Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani her şeyi o yaratmıştır. Ve hu ala kulli şeyin vekil ve her şeyin vekili de olur. Allah'ın yaratması hakkında başka hiçbir ayet gelmemiş olsaydı dahi Allahu Azze ve Celle her şeyin yaratıcısıdır derken bu şey kelimesiyle her şey her şeyin yaratıcısının o olduğuna, delalet etmeye yeterlidir. Çünkü her şey dediğimizde eşya içerisinde, şeyler içerisinde Müstesna olan hiçbir şey yoktur. Burada iki şey görünüyor. Allah, yaratıcı olan, gayrı mahluktur. Çünkü o yaratıcı ve ondan gayrı ne varsa her şey mahluk yani yaratılmıştır. Bu ayeti kerime o denli net ki siz belki şu ana kadar aralarında bir bağ, irtibat kurma ihtiyacı duymadınız. İnandığını söyleyen Allah'a, Resul'e, Kur'an'a, Sünnet'e inandığını söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyen birçok insan işte şu iki noktada yaratıcı ile yaratılmış arasındaki farkı ayırt edemeyecek kadar kör yaratanla yaratılan aynı şey olarak görmüştü. Yani şu vahdet vücut dediğimiz inanç budur. Hiçbir zaman yaratılanın ki bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır. Yaratanın zatı olması mümkün değildir. Bu ayetin üzerinden geniş bir Kur'an ve sünnet malumatına sahip olduktan sonra tek bu ayetin bile her şeye yeterli olduğunu her şeyi her şeyi anlatma yettiğini görürsünüz. Ama yine Rabbim Subhanu ve Teala bize merhametinden, şefkatinden dolayı kendi kafamıza göre bu eşyada şeylerden müstesnalar çıkarmayalım diye bu her şeyi Bizzat cüzler olarak müstakilen teker teker ele almış. <Sessizlik> Elhamdülillahi lezî halakas semavati vel arda yeri ve göğü yaratan o Allah'a hamdolsun. Şimdi yer ve gök eşyadan iki şeydir. Halbuki yer ve gökten kendi başlarına birçok şeyin tek adıdır. Yani yerde ve gökte, bunun içinde ne varsa, hatta وَجَعَلَى الظُّلُمَاتِ Nur <وَالنُّورَة> Bir karanlık zulmet kılmıştır, bir de nur aydınlık kılmıştır. Bunlar da yaratılmışların içindedir. ثُمَّ bir كَفَرُونَ بِرَبِّهِمْ يَعَدِلُونَ Bütün bunları bilmelerine rağmen edenler hakkı örtenler, buna rağmen Rablerine ortak koşuyorlar. Çünkü, yeri ve göğü yaratan, karanlıkları ve nuru, aydınlığı yaratan, hiçbir zaman katiyetle ortak edinilmesi mümkün değil. Çünkü, insanoğlunun Allah'a, O'nun yarattıklarını bile bile, yaratıcı olarak O'nun olduğunu bile bile ortak koşması mümkün değil. Ama düşünün birisine yaratılana inandığını söyleyip yaratana inandığını söyleyip yaratılanın onun kendisi olduğunu söylemesinin aptallığına bakın. Bu Allah'a koşulan şirklerin ilahadın en büyüklerindendir. Burada biz e, yaratmanın yaratıcı olmanın yaratılanların ilişkisinden maden <gülüyor> ne varsa her şey onu yarattığı hatta yarattığı şeylerin e, işgal ettiği bütünlük bundan neyi kastediyoruz? الَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ hayata Hayatı Ölümü de yaratan odur. Hayatı, ölümü de yaratan o. Bu gösterir ki hiçbir zaman hayat ve ölüm yaratılmışsa bir intizam, nizam dahilinde seyreden olaylardır bunlar. Hiçbir kimse dünyaya rastgele gelmiyor. ...dünyaya geldikten sonraki yaşantısı da başıboş bırakılmış bir hayat değil. Öyle diyor ya, insan yaratıldıktan sonra başıboş bırakılacağını mı zanneder diyor. Çünkü bizim ölümümüz de hayatımız da, yoktan gelişimiz, hayat sahibi olmamız ve sonra ölmemiz bir düzen gerektiriyor. Bu öyle bir düzen ki ölümle hayat bir numaralı gavur diyeceğimiz kaliteli bir kafir ateist bile katiyyetle, hayatla dünyaya geliş varoluş ile ölümü inkar edemiyor. Çünkü hayat varlığıyla kendisini ispat ediyor. Ölüm ise katiyetle inkar edemiyor. Ama bocalıyor. Ölüme çare gibi bir şeyler düşünmeye başlıyor. Aslında ölümün tek çaresi yine nedir? Ölümdür. Ölümün tek çaresi ölümdür. Neden böyle bir kelime kullandım? Türkçe ifade edebilmek için? Cennet ve cehennemlikler Herkes yerini aldıktan sonra cennette ve cehennemde onların arasında iki tarafında görebileceği bir yere bir koç getirilir Müslüm'deki hadiste. Bildiniz mi? Bu nedir? Belki şaşkın şaşkın bakıyor. Allah en iyi bilen. Bu dünyadaki korktuğunuz ölümdü diyor. Ölümdür. Ve şimdi bu öldürülecek. Yani... Siz de, siz de, cennetlikler de, cehennemlikler de ebedi kalıcısınız. İnanın dünyada ölümden korkanlar, cehennemdeki o azabın karşısında ölmeyi dileyecekler. Yok olmayı dileyecekler. Kur'an'da olduğu gibi keşke bir toprak olsaydım diyecekler. Dünyada ölüm olaylarına baktığınız zaman o kadar düzenli ki kendi rolünü oynuyor. <gülüyor> Velev ki hukunda, ölümün vukuunda sebepler perde olarak hakikati bize gösterme mani de teşkil etse ki bazıları göremiyor. bu. Sebeplerin farklılığı önemli değil. Ölüm yine vuku buluyor. İşte bu imtihan. Bunun için Ellezî halaka'l-mevte vel Ölümün de hayatın da yaratılması ki o yarattı. Sizi imtihan etsin diye. Hanginiz daha başarılı ameller yapacak? Ha bu sizin ne yapacağınızı bilmediğinizden değil, bilmediğinden değil, siz bir imtihan içerisinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Varlığınızda, ölümünüzde bir imtihan. Düzenli gidiyor, Adem'den zamanımıza ve kıyamete kadar herkes vakti gelince, zamanı gelince çekip gidiyor. Ama hiçbir ihmal, arıza, aksama, kayırma gibi bir olay görülmüyor. Nebi de olsa, yani peygamber de olsa, kral da olsa, ne kadar zengin olursa, olursa olsun, herkes o trene gidiyor. O tren çalışıyor. Önünde durmuyor da, kendisi zorlamak diyor. Atlama zorunda da hayatın bu süreci devam ediyor. Hiç aksamadan. Onun için ölümü de hayatı da yaratan O. Ya eyvannâs Ey insanlar İttekû Rabbakumul lezî halakakum min nefsü vahide Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinizden Korkun. Ve haleqa minha zavcaha O tek bir nefisten Adem kast ediliyor. Eşi Avay yarattı. Ve betze minhuma Ve bunun ikisinden Ve betze minhuma Ricalen kethire ve nisa Kadınlar ve erkekler üretti çokça. يَوَتَّقُ اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا خَانٍ اِنَّ اللّٰهَ Gördüğünüz gibi her şey derken her şeyin yaratıcısı Allah derken bu şeyleri teker teker öncelikli, sonralıkla bir sonrakine, bir öncekine göre tertibini teker teker zikretme ihtiyacı duyuyoruz biz. Ki o lütfundan bunu yapmıştır. Hu el-lezi halakal leyle Az önceki ayet kelimeden yeri ve göğü, karanlıkları ve aydınlığı yaratan o derken burada Hu el-lezi halakal leyle vel Geceyi ve gündüzü yaratan o. Çünkü bu iki Olay da yarattık. Ve şemse ve'l kamer. Gecenin karanlığında aydınlık olan ay, gündüzün aydın yani gündüzün aydınlığına sebep güneşi de. Ve kullun fi felekin Ve bunların hepsi semanın içinde felekte kendi seyirleri istikametinde gidiyorlar. Yine, Ey insanlar Ya ey hennas! Uzkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini düşünün. Takdir edin, anın o nimeti. Hangi nimetinin? Velkuru Nəmata Allah'e aleikum. Sizin üzerinizdeki nimetine, yani nimetlerine hangilerine kadar inta obdu la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Bu mümkün değil. O zaman her şey ve bu nimetlerin her şeyde yaratılmıştır. Siz bu nimetlere mazhar olan, ikram edilen ve insan olarak, varlık olarak katiyetle nankörle, şükürsüzle düşmemelisiniz. Ha, onları düşünme, akletme, hatırlama, ister istemez insanı çünkü Wazkor Niyametallah'e alekün derken Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetlerine nimetlerini düşünün. Yani şükredeyim. Ham dedi. Burada farklı bir şeyi başlık halinde. Yani Helmin Kâlikin Gayrullah'ı yarzukuk min al-Şamây ve ard Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Allah'tan başka bir yaratıcı mı var sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Yani her şey yaratılmış, biz de yaratılmış olmamıza rağmen yaratılmışların bir çoğunu, bütününü diyebiliriz sadece insana ihsan için yaratmış. Bize rızık olarak verilen ne ki neye muhtaçsak her şeyin içerisinden o bizim rızkımızdır. Öyleyse Allah'tan gayri bir yaratıcı mı var sizi gökten ve yerden nazıklandıran? Gökten ve yerden Rızıklandıran. La ilaha illah. Yani la ilahe illah. Allah'tan başka bizi gökten de yerden rızıklandıran bir yaratıcı yok. Onun yaratıcılığının yanında razaklığı gündeme geliyor ve bize rızk olarak verdiği her şey de yaratılmış. Biz yaratılmışız ve bize verdiği şeyler de yaratılmıştır. Hatta kucağımıza verdiği çocuk bile bizim rızkımızdır. Nefesimiz rızkımızdır. Hiçbir şeyi biz gücümüzle elde etmiyoruz. Ama o süreç içerisindeki imtihan tecellisi olarak her şeyin bir düzenden yani bize bir hayat bahşetmiş. Hiç yokken var etmiş. Tekrar öldürecek olan. Çünkü yokluktan geldik. Biz yoktuk. Ama yok olmaya, yokluğa gitmiyoruz. Ve bize ihsan etti bu hayat içerisinde ki bu süreci bilimtan için yarattı. Bu sürecin içindeki olaylarla yani rızkı bize. Neden böyle bir söz ediyor. Sözü Türkçe desek ki, sizi yerden ve gökten rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı mı var desek bu söz neye binaen sorulduğunu anlarsınız. Mutlak menfi bir olayın karşısında bu hakikate gerçeğe ters düşen bir olayın karşısında bir şey vardır ki ya sizi yerden ve gökten Allah'tan başkanızlıklandıran bir yaratıcı mı var ki böyle diyorsunuz, böyle düşünüyorsunuz ve ya böyle yapıyorsunuz? Eğer her şeyin bir yaratılmış, o yaratılan şeyin yaratılmış bizlere bir rızk şeklinde sunulduğunu görürseniz anlatsak o zaman hiçbir şeyi onun yaratmasının dışında görmemiz mümkün değildir. Her ne kadar o işin faili bizde olsak. O işi yapmamız, yapmamamız o işin aksini yapmamız bizim fiilimiz, imtihanın gereğidir. Ama yaratıcısı odur. Ve bunun için başka bir ayeti kerimeden Allahuخلقكم و ما تعملون. Allahuخلقكم و ما تعملون. Şimdi sizi de yaratan Allah ve yaptıklarınızı da, yani yapacaklarınızı da sizi de yaratan Allah, yani Allah yaratmıştır ve ma yaptıklarınızı da yapacaklarınızı da yaratan kimmiş yani peki sizi yaratan biz izledikten sonra yaptıklarınızı da yaratan bizi demesine ihtiyaç var mıydı normalde yok herhalde bizi yaratmışsa gözümüzü o yaratmışsa gözün yaptığı her şeyi de yaratan Kulağı o yaratmışsa yaratan o. Ama sizi de yaratan o. Yaptıklarınız da yaratan o derken, Subhanallah. Bunu, buna ters düşenlere bir hüccet olarak yarattığını düşünün. Yani zikrettiğini düşünün. Neden? Kul fiilinin halikidir derken, motezile de var. Sen yapmadan önce onu Allah bilmezdi, diyor. Yani sen birisiyle evlenmeden önce Allah senin kiminle evleneceğini bilmiyordu, diyor. Ya sende bu iradeyi yaratan O. Ondan sonra senin yarattığı gibi hareketini da yaratan O. Ve kul fiilinin hâlıkıdır fitnesi, demek ki böyle bir şeyin cidden söylenilmesi, ona dönük hüccet olarak kim kendi yaptıklarını ben yarattım diyebilir ki sizi de ve sizin yaptıklarınızda da yaratan biziz diyor. Ee, Huzeyfeden gelen bir hadis şerifte: İnna Allah ya snaun kullu sanien osumatır. Her sanatkarın ve o sanatkarın yaptığı işi de yapan Allah'tır. Şimdi düşünün, Bedir Harbi'ni hatırlarsanız, hani sizin o avuçlayıp attığınız kum vardı ya, cümle yakaladınız değil mi, sizin alıp müşriklere doğru attığınız kum vardı ya, onu aslında siz atmadınız. Yani bunu Türkçe'ye bir başka dile de aktarsak yani anlamak gerekir değil mi sözün yani hitap şekliyle? Hani o yerden aldı, alıp müşriklerin üzerine doğru savurduğunuz kum var ya aslında onu siz savurtmadınız. Ne anlama geliyor? İşte sizi de yaptıklarınızı da biz sizi de yaptıklarınız da biz yarattık. Allah her sanatkarı yarattığı gibi her sanatkarın yaptığı sanatı da yarattı. Onun için bu ayetler çerçevesi içerisinde bunun hadis e, olarak bir bunu mu zikrettim size. Evet, Şehab-ı Anisi Sıretü Sahihada dördüncü ciltte naklediyor bunu. Yakın bulabileceğiniz başka bir kitap yok. Bukhari, bu kitap Türkçe tercüme edildi. Orada. Bir de İbn-i Asım kitab Sünne isimli kitabında nakleder bunu. Bu ayet ve hadislere baktığınızda bu ayet ve hadisleri ayetleri bir hareket noktası olarak belirleyin. Yani sizi motive eden, sizi harekete getiren bir Kur'an okuyuşunuzda da Allah'ın yaratıcı oluşuyla, yaratması hakkındaki ayetlere yoğunlaşarak, onları biraz daha farklı derinlemesine tek tek düşünerek hareket edin. Çünkü bu Allah'ın yaratması, hatırlarsanız Tevhid derslerinden e, hani. Allah Azze Celle'nin bazı sıfatlarına lüzumundan fazla gündeme, gündeme taşıyıp gündemde tutma onunla bir müzakere, müzakere zaman harcama yerine Allah'ın razaklığı hakkında yaratıcılığı hakkında razaklığı hakkında konuşulsa ne kadar gündemde kalırsa kalsınma hiç önemli değildir hayatımızın sonra kadar gündemde kalması gereken şeylerdir bunlar çünkü bu mevzuda her öğrendiğimiz şey bize onun yaratıcılığı hakkında arızalı düşündüğümüz, arızalı gördüğümüz, arızalı öğretilen bize birçok şeyin olduğunu keşfedeceğiz. Hatta sizi yerden ve gökten rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Onun yaratıcılığı ve rızkı alakalıdır. Rab'lığı arkasından yaratıcılığı ve arkasından razaklığı. Bu sadece illa kaderle alakalı değildir. Ama kaderi anlamak için bunlar birer başlıktır. Bunları birer başlık olarak hareket ettirecek yani lokomotif şeklinde sizi motive eden bir başlangıç olarak düşünüp Kur'an'ı bir kerede sadece bu ayetlerin üzerinde yolunaşarak daha fazla derinlenmesine Kelime kelime üzerinde düşünerek okumanız gerektiğini gösterir. Yani Allah'ın ilmi, Allah'ın yazısı, Allah'ın dilemesi ve Allah'ın yaratması. Ne nasıl konuşursanız konu, neden konuşursanız konu konuşun. Bu dört durumunu yakaladıktan sonra, bunların hiçbirine ters düşmeden kaderden konuşun. Yani. Her şeyin Allah'ın istemesine matuf bağlı olduğunu. Teferruatına girmediğim için dedim. Allahuazza ve celle'nin dilemesi hakkında Bakara'daki ene hani, ya ey yuhanna saudu rabbukum allazi halakakum ve allazina min qablikum la'alakum tettequn allazi ceale lekum al-ardaf firasha ve's-semaa binaa ve anzel min es-semaa'i ma'an fa akhraj bihi min al Rab yaratıcı rızık veren. Fe la tec'alû lillâhi Ona sakın eş denk benzerler edinmeyin diyor. Şirk koşmayın demiyor değil mi? Halbuki ona eş benzer denk edirmek şirk mi? Şirk. Ama ona şirk koşmayın diyor ona benzer eş ve denk edinmeyin, diyor. Bu ayetin tefsirinde, Bakara'nın tefsirinde de zikrettik bunu. Sahabeden bazıları, hani başlangıç olarak suhberinin bir olayını zikrediyorduk. Ayşe Validemizin ana bir erkek kardeşi, bir rüya görüyor. Sabahleyin mescid ederek, namazdan sonra Allah Resulü böyle rüya anlatan, insanlar oldum, onları da dinlermiş. Bu bir rüya anlatıyor. Rüyamda kalabalık bir topluluk gördüm. Yaklaştım, siz derseniz dedim. bir Yahudileriz, ben İsrail'deniz. Siz neyi bir topluluktunuz? Uzayir Allah'ın oğlu dememiş olsaydım. Onlar da diyorlar ki siz de Allah'a Muhammed isterse demiyor musunuz? Sonra başka bir topluluğa rastladım. Onlar doşuma gitti. Siz kimlerdensiniz dedim. Biz masada dediler. Siz de iyi bir topluluktunuz. Eğer İsa Allah'ın oğlu demeseydiniz. Onlar da diyorlar ki ne olmuş? Siz de Allah ve Muhammed İsterse demiyor musunuz? diyor bu rüyayı anlatıyor. Allah Resulü diyor ki, ben şimdiye kadar size, yani böyle sözler söylüyordum, ee, hayalimden ve bilmediğimden dolayı bu mesele hakkındaki ne mü size bir şey demiyordum. Bundan sonra sakın Allah ve sen istersen demeyin. Allah isterse deyin diyor. Sonra, eğer illa demeniz gere gerekirse, İnşaallahu tümme ente. Yani Allah ister yani Allah isterse sonra sen Allah'ın aynen Kur'an'daki geçen meşiyetinde anlattığımız gibi her kim doğru yolu bulmak isterse işte bu onlar için bir kılavuz Kur'an'ı ediyor. Ama buna rağmen, ve ma teşe'un illa en yaşa Allah'u Rabbul <gülüyor> Allah istemeden ne sesiz bir şey istiyoruz. Yani devamlı bizim isteğimize dair ona mahdur tutmalıyız çünkü isteklerimizi de yaratan o İsteme bizim yaptıklarımız amellerden mi? İsteme şeyi bizim amellerimizden mi, yaptıklarımızdan mı sizi de ve yaptıklarımızı da biz yarattık diyor. Evet. Vallahu halakakum ve ma Sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı diyor. Ve bir dahaki sonraki sohbetlerde tekrar yazıya dönebiliriz. Şey ilme dönebiliriz. Çünkü ikinci bunun üzerine e, bina edilebilecek ikinci dersi yapabilmemiz için ilk dersi iyi anlayıp sorgulamak gerekir. Eğer çabucak anlayayım havasına gidersen bunu yapamayacaksın. Birçok yanlışlarla o bilgiye elde edineceksin. Çünkü kader mevzulu cidden e, önemli olduğu kadar da hassastır. Yani susman gerektiği yerde susacaksın. Ne kadar konuşman gerekiyorsa orada onu konuşmasını bileceksin. Konuşacaksın. Ama susmanın gerektiği yeri bileceksin. Teslim olmasını bileceksin. Şöyle eğer Allah istediğine hidayet veriyorsa, istediğini sapıtıyorsa, bu hidayeti sapıtmayı da mesela وَنَا يُدِلُّ bihi illa الْفَاسِقِينَ Fasıklardan başkasını sapıtmaz diyor. Çaresiz kaldın anlayamadın mı bunu? Ellerini kaldır. Rabbim İ, idayet verdiği hidayet isteyebilirsin değil mi? Çünkü idayet istemeyi de senin iradene bırakmış. Tercihine yani. Çünkü isteme duygusunu da veren o onunla istediğin şeyi de verecek olan o. Bu sefer nastarı ana ile birbirine bağlayıp ondan istiyorsanız ki sahabe e, Arafat'ta otur dedi şöyle oturan. Arafat'ta bile e, diyor ki eğer eğer Rabbim bize hidayet vermeseydi. Biz ne hidayet zor olurduk namaz kılardık diyor. Şimdi duaya bağlarsan ayakları toz toprak yani ayakkabısız elbiseleri yırtık üstü toz toprak aç susuz gelmiş ellerini kaldırmış dua ediyor. Onun daha sana nasıl kabul edilsin ki bir yediği, içtiği, giydiği, hepsi haram diyor. Şimdi ta duayla da alaka kurmak zorundasın. Çünkü duanın kabulüne mani fiiller yine senin ihtiyarın ile yaptığın işlerdir. Yaptığın haram bir iş, kötü bir iş, Allah'ın sana takdir etmiş olduğu, rızktan mahrum ettiği gibi duanın kabulünü döndü. Ve bu sefer hatta kaderin önüne kaderin önüne geçen tek şey vardır ki diyor nedir diyor ha ha o başka bir mesele dua eğer bir şey kaderin önüne geçecek olsaydı nazar geçerdi diyor ama değil dua çünkü istiyorsun. İstemek burada önemli. tabii ki hidayeti. Ama biz e, hidayeti istemeyenle istediğimiz yiyecek, içecek elbise bundan çok çok önde gidiyoruz. Evet. Ee, Allah'ın yaratmasını da böylelikle başlıklarıyla bitirmiş olduk. Ee, i̇lim. Allah'ın ilmi mevzuunda tekrar bir ders. Cidden istiyorsanız ama birinci dersi, kayıtları alın, bir dinleyin. Çünkü önceki derste bunu demiştik, önceki derste bunu demiştik değil, üstüne bina edilecek meseleler var. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihanneke ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu sorabilirsiniz soru varsa. O zaman ben yazgı hakkında geçen hafta ha? soracaktım da. Yazgı hakkında geçen hafta soracaktım da unuttum. Şimdi sorabilir miyim? Hayret derste unutuyorsun Yok derste. yok sonradan sormayı unutmuşsun ya. Yani? De bakalım. Şimdi hocam hani Adem'le o zaman e, hadisi verilmişti. Işte, Kainat yaratmadan 40 sene evvel bu yaratılmıştı hani yaratılmıştı hakkında takdir edilen bir şey. Yaratılmıştı diye. Bir de Çocuk daha günlüğünü günlükken, anne karnında ruhluk denir. Ona evet. yazılanlardan birisi de hani Şakim, Şakim, Şakim yazılır. Rızkı yazılır. Şakim, Sait, olacağı yazılır, evet. Bunlar yazılmamış mıydı hocam? Hani Yazılmıştı. O, yazılan ne? İşte yazıyı ikinci kere geçerken onları göreceksin. Senede bir yazılan vardır, ana rahminde yazılan vardır. Evet. Ama, evet. ama genel yazıyı anladıysan bunları anlamada hiç zorluk çekmeyeceksin. Şimdi şöyle bir düşün, değil mi? Musa Aleyhisselam e, hangi devrede ey Rabbim bize dünyada ve ahirette hayır yazıyor dünyada. Allah'tan ki Musa ile e, Adem'in örneği verilmiş. Gördüğünüz gibi orada Musa Aleyhisselam hatta Adem diyor ya sen Tevrat'ta bunu görmedin mi gördüm diyor. Bak görmesine rağmen anlayamamışlık ortaya çıkıyor. Adem daha bilgiliymiş gibi ben yaratılmazdan önce hakkımda takdir edilen bir şeyler Bakara'da var ve itkâle rabbukeril melâiketi inni câilun fil ardı khalife. Daha Adem yok ama yeri göğü yaratmış Allah ben yeryüzünde bir halife Adem'i yaratacağım diyor bak. Adem daha yaratılmadan, cennete konulmadan önce yeryüzünde yaratılacağını söylüyor. Sonra Adem'e meleklere diyor yaratacağım deyince onlar yeryüzünde kan dökecek, ifsad edecek, ve ifsad edecek bir topluluk mu yaratıyorsun deyince ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Adem'e isimler öğretiyor. Siz söyleyin bakayım şu isimleri diyor. Ondan sonra melekleri Adem'e secde emri Hepsi secde ediyor. İblis müstesna. Adem'e sonra diyor ki ve iz ve ya Adem meskun anta ve cennete. git sen ve eşin cennette iskanet otur diyor. Ve kul minha rakadan haytu İstediğini ye. Ve la taqrab Ama bu iki yakla. Bu ağaca yaklaşmayın derkeniz. Sonda şeytan ifsad ediyor. Nerede diyor? Araf'ta görürsün nasıl ifsad ettiğini. Bu da büyük bir nimet bize. Bazen hadis inkarcıları şimdi bu topladığım meselede de bunu dedim. Hadis-i şeriflerin farklı yerde, farklı lafızlar da gelmesine sahip olsaydı diyor, hepsi bir yerde zikredilirdi, zikredilirdi diyorlar. Karşılaştığınız bu insanlardan bunu duyacaksınız. O zaman sen bu mantıkla Kur'an'ı da inkar et. Adem'in yaratılışı, meleklerin secde edilmesi, cennete konması, ifsadı ve çıkarılması Kur'an'da 13-14 yerde zikreder ayrı ayrı ondan sonra Adem cennetten çıkarılıyor Musa da kafayı oraya takmış sanki aleyhissalatü vesselam İşlediğin şu hataya sebep biz cennetten çıkarıldık diyor Adem aleyhisselam da o cennetten çıkarılmayı daha yaratılmadan önce yazılma olarak onu gündeme getiriyor hatası için de yazıldı diye mazeret olarak sunmuyor Araf tövbe ve istiğfar ediyor değil mi? Yani bu aslında yazı meselesini biz biraz arkalara koymuşlar. Elhamdülillah yine de koymuş. Herhalde insan insanoğlunun yazıyla ilişkisi ta Adem'den başlıyor. Ay, ay. Tamam Allah yazmıştı ama Adem'in de cennetten çıkarılması işlediği bir hataya sebep değil mi? Bunu neden diye işte soramazsın. Adem de zaten onu takdire yükleniyor, aybını kabulleniyor. Şimdi bunu nereden anlarız? Allah bir, birkaç kere tekrar etti. Madis'te diyor ki, insanlar hiç günah işlemez bir vaziyete gelseydi diyor. Buna rağmen Allah günah işleyen kimseler yarattır. Onlar Allah'tan tövbe istiğfar, talep ederler. Allah da onları affeder diyor. Çünkü gafurdur. Şimdi sen şöyle düşün, e, Gami diyeli, o zina eden kadın, hadis hatırladınız mı? Ha. Öyle değil mi Ömer diyor, öyle bir tövbe istiğfar etti ki, diyor, Medine günahkarlarına dağıtılsa yeterdi diyor. O kadın o mertebeye, o işlediği günahın akabindeki pişmanlığıyla, çünkü nefsini feda etti. yazıyı ikinci kez geçişte e, yaratılmada da herhalde hayır ve şerrin yaratılmasını yapabiliriz. Evet. E, i̇yi bir Kur'an okuyucusu ve sünnet okuyucusu olduktan sonra bu meselelerde hiçbir sorun yok. Anlayamadığım bir sıkıntıya düştürünü Herhalde ellerini açıp ondan hidayet isteyeceksin. Bir günah yapmışsan mahvolduğun yerine ellerini açıp tövbe ve istiğfar isteyeceksin. Evet başka? <gülüyor> Selim'e söyleyeceğim, gitmiş diyeceğim. Saçlar gitmiş diyeceğim. <gülüyor> Başlarında kaftana sarmış hocam. Baklayacak mı? Ya benim torun elektrik çarpmış diyordu. Yani saçlarla. Ya berber saçları keserken düşüyordun her dedi yerdeki saçlar mı? Böyle dayaksık de olmuş değil mi? Böyle dayaksık olmuş yani. Ne et acam sinirler diye. Evet, hitit güneşinlisindeki saçlar yiyor. Evet, arkadaşlar. Evet, Soracağınız bir şey var mı ben şurada? Bununla alakalı. Bunlar başka bir konu miyim? Efendim? Başka bir konuyla ilgili mi sorabilir Bununla alakalı olursa daha hoş olur. Ama yoksa... Onu <gülüyor> bekledim de yani. He. Kendimle ilgili miyim? Sorabilirsin. Ticaretten uğraştığım için çok resimli tişörtler satıyoruz mesela. Çocuk ürünleri satıyoruz. Çok? Resimli. Ya resimler var bir ürünler. Dedik yoğunun onun bir şey değil ama şimdi yeni tişörtler oldu yurt dışına çok satılıyor. Domuzlar var. Bildiğiniz domuz yapmışlar. Ürekli. Sen mi satıyorsun? Ben satıyorum. Satma. Yani <gülüyor> Satma. Satma. Satma. Görünüşte bazen çok masum olur bunlar. Görünüşü böyle. Ama görseniz, ilk önce inanılmıyor domuz olduğu böyle bir şey. Böyle bir keşke, yani, yani takılan sadece bir domuz olsaydı, bir şey demedin, Resimden takardım. Adam tutuyor, Yunan e, yani tanrılarının, tanrıçalarının resimlerini tutup bastırıyor. Evet. Evet. Yapıyor. Normal bir ateş mesela, normal bir ateşi bile resim şeklinde almış, ateş taktırıyor. Geçen gün gördüm, birisi de arabasının arkasına o satanistler var ya, onların armasını koyup takmış adam. Bunlar basit şeyler değil de o insanın iç yapısındaki karakterini dışarı yansıtmasıdır o. daha çok etkiler. Bence. Tabii. Yani domuz şirin gözüküyor. Tabi tabii. Çok şaşırdık ya. İlk başlarda domuz olduğunu anlayamıyorduk. Satarken sonra sonra yaptım şimdi, dediler şimdi. E, çocuklar o denli. Evet. Son versiyon. E, bu, bu, bu, bu sorunların içerisine balıklama atılmış ki temizlemede zorlanıyorsun artık. Bunu biz yapmışız. Şimdi nasıl şey yapıyorlar? Diyelim ki bu oyuncakların hemen hemen hepsinde ee, çocukları zehirleyen, kanser kanserasyonuna kanser, sebep olan e, birçok kimyevi maddelerin olduğu gündeme geliyoruz. Ve doğru. Adamlar geçen araştırmışlar, biz e, şey diyorduk, sabunun ham maddesi var ya, kostik var diyorduk. Meğerse tekstil boyası koyuyorlar, onu da koyuyorlarmış zeytinleri karartmak için. Bunu tüccarlar getirdi, soktu. Rabbim yardımcımız olsun. Bu mevzuyla alakalı sorusu olan var mı? Ya bir soru, Allah aşkına. Hocam şu 8'e söylüyorlar da sorayım. Bu bayıncılık Kaç şeyle görüşmüştüm de kendileri derler ki Allah halklarının yani insanın son yapabileceğini bilmemesi kendi dilemesinden olabilir. Yani Allah bunu diliyor. O şekilde tüm evimiz tabii ki Allah'ın her şeyi kuşatmıştır ama Allah insanın son seçeceği şeyi bilmemeyi dilemiştir. Diyor. Yani kendine bunu şey yapmışlar. Yani biz robot muyuz? Bu, Şeyhler, özür de, bu özür kabahatinin en büyük derler. Aynen bu şekilde. Yani bu da sizin bu ülke dersinizde Allah'ın yaratması bunların cevap olarak geçer değil mi hocam? Yani İşte dediniz ya, okunu şey yapması bunu tamamıyla yaratan Allah olduktan sonra onların... Şimdi onu anlatayım da bak, evet. e, İncil'i çavuş sarayda gezerken, önden gidiyormuş sultan, bastonu şöyle kaldırırken e, şeyin poposuna değmiş, kanun. Dönüyor, ne yapıyorsun sen diyor. Özür dilerim padişahım, Sultan hanım zannetmiştim diyor. <gülüyor> Allah bilmemeyi diledi. Çok garip bir şey. Ama öyle de olsa açıklaması lazım yani. Bu çok şey oldu. Şimdi yani. mesela Allah, insana tercih ve bazen diyoruz mesela bunu daha önceden farklı bir şekilde diyordum ben. İnsanın anasını, babasını seçme hakkı var mı? Evet. Yok. Evet. Ama Eş seçerken çocuğunun anasını, halasını, teyzesini, dayısını seçme hakkı var. Şimdi sana evlilikte seçme hakkı vermiş. Haşa bu Allah. Araplarda da aslında bu bizim bu fitnemiz yine biraz basit. Araplarınki daha büyük. Allah istediğini yapar mı diye soruyor sana şimdi Arap filozofları. Evet diyorsun. Peki o zaman kendini bu alemin dışına çıkarsın diyor. Onlarınki daha pisliktir. O zaman verdi, verilen cevap da Allah istediğini yapandır. Bu aslında böyle başlıyorlar ama bu Abdülaziz Baydırın diline evleneceği kız düşmüş. Aslında temelde bu Mu'tezile'den kul yapmadan evvel Allah kulun ne yapacağını bilmezler. Genel bu ismi kullanır. Fitnenin sonu bu. Bu başta tepki gelmezse görecektiniz geride o gelecek. Biz bazen gündeme getirmiyoruz, yani eşyanın aklına karpuz kabuğu getirmemek gerekir düşüncesiyle diyoruz. Sonu budur bak. Kul fiilinin halifidir. Temeli bu. Allah bilmemeyi diler. Kendi nefsine ona haram kıldığı tek şey nedir biliyor musun Allah'ın? Ha? Nedir? Allah'ın nefsine haram kıldığı nedir? Zulim. Söyle söyle. Zulim. Zulmü. Allah kendi nefsine zulmü haram. Allah zulmetmez haşa. Azap etmez değil zulmetmez. Tabi. Süsleyecek, püsleyecek tepkiyi şirin gösterip ama mesele gerçeği e, ondan cesaretlendi. <gülüyor> Mustafa İslamoğlu da söyleyeceğim işte diyor. Ağzımda şişti diyor. Şişti. Söyleyeceğim diyor. Bırakın söyleyeyim ya diyor. Senelerdir diyor. Gizleme zorunda kaldım diyor. Diyeceğim artık diyor. Adem'in çıkarıldı o cennet şu sizin bildiğiniz cennet değil ha diyor. Bak şimdi temelde ne var? O zihniyet Mısır'dan almışlardır onlar o pisliğin esas astını, şeytan, cennet, cehennem hepsi temsilidir derler. Bak sonunda bu yerce. Bizse olduğumuz yerde sayalım. Aynıdır zaten olur yani. Ha? Bayındır zaten temsili Tabi temeli bu. Çünkü bunları biz buradakilerden duymadık. Mısır yani Sudanlılar derler ki, Sudanlı arkadaşlar. Bugün Sudan'da bir iyilik, kötülük çıksın. Ertesi günü Sudan'da derler. Bütün pislik oradan buraya doğru akıyor. Yani Nil'in tersine akıyor derler. Ve Türkiye'de de şimdi oraya gidenlerin çokluğuyla bak Abdülaziz Bayındır da öbürkilerin hepsi de bu pisli Mısır'dan almalar Mısır'lardan. Çünkü İslam aliminden en çok filozofun yetiştirdiği yetiştiği ortam o ortamdır. Evet, Allah <gülüyor> Amin.